Bismillahi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fil sema ve huve semî'ul alim. Muhterem kardeşlerim Yüce Rabbimizin bizleri yaratması yoktan var etmesi bizim için büyük bir nimettir. Bizleri cennetinde ebedi ve mutlu kılacağına dair verdiği müjde bizim için bir nimettir. Peygamberler göndermesi, kitaplar göndermesi bizim için birer nimettir. Kendini peygamberleri vasıtasıyla, kitabı vasıtasıyla tanıtması, bize hakkı ve batılı öğretmesi bizim için büyük nimettir. Allah'ın kulları için göndermiş olduğu en son nimet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte göndermiş olduğu kitap, yani Kur'an-ı Kerim, bizim için en büyük nimettir. Peygamberimizin örnek hayatı, fiilleri, sözleri, davranışları, emir ve nehirleri, tavsiyeleri bizim için birer nimettir. Dünyanın imtihan sahası olarak insanlara bahşedilmesi ve belli bir sürgün hayatından sonra insanların ebedi aleme göç etmeleri yani vefat etmeleri ve insanlık için, müminler için nimettir. Doğum nasıl ki nimetse, Allah'a göç etmek olan vefat, ölüm bir nimettir. Eğer dünyada ölüm hiç olmasaydı, insan için Sıkıntılı, hastalık dolu, acziyet dolu bir hayatın sürekli olması gündeme gelirdi ki bu insanlar için bir nimet olmazdı. Onlar için bir külfet olurdu. İlerleyen yaşlardaki insanların bile Allah'ım emanetini bir an önce al dediklerini duyarsınız. Neden? Çünkü yaşlılık, acziyet, güçsüzlük, mağduriyet, mahrumiyet, hastalıklar, bütün bunlar insanı hayattan uzaklaştıran insanların Dünyaya olan sevgilerini, aşklarını azaltan sebeplerdir. O yüzden hastalığı sürekli olanlar, acziyeti sürekli olanlar, bakımı zor olanlar veya evlatları tarafından hor görülüp bakılmayanlar, onları dinlediğiniz zaman derler ki, Nerede ölüm bir an önce gelse de şu zorluklardan, şu hayatın, şu sıkıntılarından bir an önce kurtulsa derler. Bütün bu örnekler bize gösteriyor ki bu durumlarda ölüm de bir nimettir. Ölüm, ahirete göç etmek, Allah'a gitmek, ebedi aleme, yeniden dönmek gerçekten düşünen insanlar için bir nimettir. Cenneti uman temiz müminler Allah'a itaat içerisinde hayatlarını sürdüren müminler dünya hayatını bir sürgün hayatı olarak görürler. Ve bir an önce Allah'a Allah'ın onlar için hazırlamış olduğu Nimetlere Kavuşmak isterler Bunun için Dua ederler Ancak onların duaları Daha farklıdır Ölümlerin En güzeli olan Şehadet ile ölmeyi isterler. Şehitlik mertebesine ulaşarak ölmek isterler. Sahabe de savaş meydanlarında ölmek isterdi. Sahabelerden Allah'ım yatağımda ölmekten sana sığınırım diye dua eden müminler vardır. O yüzden madem ki ölüm muhakkak öyleyse bu Allah uğrunda olsun. Allah için olsun. Özünde Allah olsun. Hedefinde, gayesinde Allah olsun demek her müminin demesi gereken bir kelimedir Ancak asrımızda imanın zayıflamasıyla cennet umudunun kuvvetini kaybetmesiyle insanlar daha çok dünyaya dalmışlar. Allah'ın bizi şehadet mertebesine eriştir, öyle ruhumuzu kabzet diye dua etmekten bile çekinir hale gelmişiz. Değerli kardeşlerim, İslam en başta en büyük nimettir dedik. Çünkü İslam Allah'ın bizden razı olacağı emirleri, nehirleri, inancı, hayatı bize anlatmaktadır. Bir kul ne yaparsa Allah ondan razı olur. Bir kul nasıl yaşarsa hem dünyasında hem ahiretinde mutlu olur. Bir kul cenneti nasıl hak eder? Bir kul cehennemden nasıl korunur? Bir kul Allah'ın gazabından nasıl korunur? Bir kul Allah'ın sevgisine nasıl mazhar olur? Bütün bu soruların cevabı dinimiz İslam'dadır. Dinimiz İslam, bütün bu soruların cevabını bize vermektedir. Öyleyse her kim bu soruların cevabını sağlam kaynaklardan almak isterse öncelikle Kur'an'a daha sonra da Kur'an'dan sonra ikinci kaynağımız olan sünnete yani Peygamberimizin sözlerine fiillerine Bakmalıdır. Kur'an'ı ve sünneti en iyi şekilde öğrenmeyen insanın bu konuda bir eksiği vardır, olacaktır ve ahirete hazırlığı o derece zayıf kalacaktır. İslam nimetini kaybetmemek için her mümin azami gayret sarf etmelidir. Öyle davranışlar, öyle fiiller, öyle sözler vardır ki İslam nimetini elimizden alır da haberimiz olmaz. Kalbimizde var olan inanç, kalbimizde var olan sevgi, kalbimizde var olan Allah korkusu eğer şekil şemal değiştirirse, başka yönlere kayarsa Allah'ın razı olmayacağı şekil ve şemale dönüşürse ki bilmezsek dönüşebilir. Hakkı bilmezsek dönüşebilir. O takdirde biz farkında olmasak da İslam nimetinin bir kısmını kaybetmiş oluruz. İslam nimeti elimizden çıkmış gitmiş olur. Neleri yaparsak İslam nimeti, İslam inancı, müminliğimiz, Müslümanlığımız tehlikeye girer. Neleri yaparsak tehlikeye girer. Şimdi o maddeleri sizlere saymak istiyorum ayetler eşliğinde. Değerli kardeşlerim, Allah'a ortak koşarsak İslam nimetini elimizden yitirmiş oluruz. İslam'a ters bir iş yapmış oluruz. Kur'an'a, sünnete ters bir iş yapmış oluruz. Allah'ın emrine ters bir iş yapmış oluruz. Şirk ise Allah'a ortak koşmaktır. Yani ne demek Allah'a ortak koşmak? Bir insan nasıl olur da Allah'a ortak koşar? İnsanlarla dünyada mesela şirket kuruyoruz. Şirket. Bu şirket kuranlar şirkete mi giriyor? Şirket. Şirket ne demek? Ortaklık demek. Ortaklık. Ne yapıyoruz mesela? Kardeşim diyoruz. Para benden Çalışması senden, şu şirketi kuralın, şu işi yapalım. Tabii ki yapılabilir, hiçbir mahsuru yok. Yapılabilir, ticaret, işbirliği, ortaklık bunlar caiz olan şeylerdir. Ancak siz mesela bir adam inşaat yapıyor, inşaat mutahidi, siz de ona ortak olmak istediniz. Ben de aynı inşaatı yapacağım sizinle beraber." dediniz. İnşaat için bu caizdir, evet yapabilirsin. Ancak aynı türden bu örneği verdim ki anlayalım diye. Bir insan derse ki, Allah'ım ben de senin işinde sana ortak olmak istiyorum. Bu olmaz. Neden? Çünkü Allah nerede, sen nerede? Allah bütün kainatı var eden yegane Rabbimiz, sen bir onun yarattığı kul, sen nasıl oluyor da Allah'ın işine ortak oluyorsun ya? Allah'ın işini yapacak kadar gücün, kudretin var mı senin? Müteahhitlerden biri olmazsa diğeri gelir, işi yönetir, Şunları şu, şu kolanı şuraya ki, efendim şu ölçüyü şöyle yapın, şu duvarı şöyle öreceksiniz diyebilir değil mi? Ama bir kul Allah'la ile ilgili ortak olsa böyle bir şey yapabilir mi? Kainat şöyle yönetilecek. Dünya ters dönüyor Değişik dönecek Güneş yanlış yerden doğdu O taraftan doğduracağız diyebilir mi? Diyemez Dolayısıyla Allah Kendi işinde ortak Kabul etmez Allah kendi işine ortak Yaratmamıştır O yüzden Allah'a Ait olan işlerde Saygımızla sevgimizle Bu sana aittir Hiçbir kul bu işe ortak olamaz dememiz lazım, demediğimiz takdirde dinimizi, İslam'ımızı kaybetmiş oluruz. Allah ile insan şirket kuramaz. Öyle bir şey olamaz. Hiç her kim ki derse, ben Allah adına kainatı yönetiyorum. Ben Allah adına insanların rızkını dağıtıyorum. Ben Allah adına insanları beladan, musibetten koruyorum derse ilahlık iddia eden zalim, cahil bir varlıktır, bir beşerdir. Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Böyle bir şey olamaz. Allah'ın işinde hiç kimse Allah'a ortaklık yapamaz. Böyle bir şey söz konusu asla olamaz. Böyle şeyleri gördüğümüz zaman da Bizler bu tür insanlardan beri olmamız lazım. Daha dün mahallemizde yetişen, Kur'an kursunda okuyan, orada burada hocalık yapan, ardından bir yerler makamlara gelince ben şöyle yapıyorum, ben sizi uzaktan takip ediyorum, dünyanın öbür ucunda da olsanız sizi gözetliyorum, görüyorum, korluyorum, korluyorum gibi böyle şeyler söylerse, bu zalim, cahil, bir insandır, Allah'a ortak koşmuştur. Bundan uzak olmak lazım. Azza Allah Celle Cellehu İnna Allaha, la yaufiuru Allah'a ortak koşanları Allah asla affetmez. Kim ki Allah ile beraber şirket kurduğunu söylerse, en büyük günahı işlemiştir. Bunun affı ahirette yoktur, dünyada pişman olacak, dünyada yaptığından pişman olacak, kul olduğunu hatırlayacak, bir meniden meydana geldiğini hatırlayacak, anne karnında 9 ay 10 gün durduğunu hatırlayacak, kesinlikle ben şuyum, ben buyum diye büyüklenmeyecek, kul olduğunun farkına varacak, ben kulum diyecek, ben olağanüstü yetkilerim olamaz benim diyecek siz neyseniz ben oyum diyecek siz gaybı bilmiyorsanız ben de bilmem diyecek hiç kimsenin ayrıcalığı yok hiç kimsenin ayrıcalığı olamaz kullar kulluk yapmak durumundadır zorundadır hiçbir kul ben diğer kullardan üstünüm diyemez hiçbir kul benim gözüm diğer insanların gözünden farklıdır diyemez Hiçbir kul, benim aklım diğer insanların aklından farklıdır, ben dağın arkasındakini görürüm, şöyle yaparım, böyle yaparım gibi iddialarda bulunamaz. Bulunduğu takdirde Allah ile şirket kurmuş demektir. Allah korusun. Yani Allah'a ortak koşmuş demektir. Bu fiiller Allah'a aittir değerli kardeşlerim. Bu günahı Allah o yüzden affetmiyor. İnna Allah la yığfuru ayyuşrak bhi, ve yığfuru ma'dun zālak li Allah şirk dışında başka günahları istediği kişi için affeder. Ayetin mali böyle. İnnehu me yüşrük bille. Kim Allah'a ortak koşarsa, fakat Harramallahu Allahu cenne Allah ona cenneti haram kılmıştır. Allah'a ortak koşanlar, Allah'ın fiiline. Ortak olduğunu iddia edenler Allah onlara cenneti haram kılmıştır Ayet-i Kerime böyle söylüyor Onların gideceği yer cehennemdir, ateştir Allah'a ortak koşanlar, büyüklenenler, kibirlenenler insan üstü varlıklar olduklarını söyleyenler Onların yeri cehennemdir Allah onlara cenneti haram kılmıştır ve maliz zaliminden min ansar. Zalimler için hiçbir yardımcı da yoktur diyor Allahu Teala değerli kardeşlerim. Allah cümlemizi her türlü şirkten uzak eylesin. Allah bu tür insanlara da akıl fikir versin de bu iddialarda bulunmasınlar. Yüce Rabbimiz, dinimizi, İslam'ımızı, Kur'an'ımızı bu tür tehlikeli fikirlerden, düşüncelerden korusun. Bizleri Kur'an'ın, İslam'ın, sünnetin ümmeti eylesin. Bizleri Kur'an'dan ayırmasın, Kur'an'ı desturumuz yapsın. Peygamberimizin hayatını, fiillerini, sözlerini, emirlerini, tavsiyelerini Bizim desturumuz yapsın. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة.